Haddenle istisaf ettiğimiz kavramı ele almak için, bu Hemze Mimra'dan müteşekkil olan emr lafzının vücuba mahsus olması. Ondan sonra da iki dava yani iki ihtisastan bahis yapmıştı. Birinci ihtisaf siğanın vücuba kasredilmesi. İkinci ihtisaf da vücubun siğaya tasredilmesi idi. Şimdi bugünkü dersin başında ikinci ihtisas dediğimiz vücubun sigaya tasredilmesi nedendir? Yani vücub dediğimiz mana, siga dediğimiz lafsa tasredilmiştir. Bunun manası ne idi? Bunun manası vücub siganın dışında başka bir şeyden anlaşılamaz. Yani siganın dışında dediğimiz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın fiil ve işaretinden anlaşılamaz. Ya bu vucuk manası sadece sigadan anlaşılır. Dolayısıyla vucuk dediğimiz mana, rafuz dediğimiz sigaya mahsustur, katledilmiştir demiş. Neden? Neden mana sigaya yani nafsa mana dediğimiz vücut o mana neden nafsa yani sigaya maktustur ona kasredilmiştir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın fiilinden veya da işaretinden anlaşılamaz buna dair bugünkü dersin birinci bölümünde normalde keşbul esrarda bu konu anlatılırken iki delil getirilmiştir fakat Molla Husrev Rahimehullah bu hususta iki delil getirme yerine görünüşte bir delil ama müşebbehu bih ile de ikinci delili ortaya koyacak. Ama görünüşte bir delil koyacak. Sonunda müşebbehu bih olarak getireceği kesiyagil mazi vel hali ve istibbal diyeceği ifade ile aslında Keşful esrada iki delilden Birine işaret ederek onun şüphehu bir olarak getirilecek. İki delil derken, birinci, birinci delil olarak Molla Zevin sunduğu ki tek delildir. Sonra şüphehu bir getirecek. Ama keşful esrardaki iki delilden birincisine, birincisini ifade edici olarak, "Yanl asla faul bil Asıl, yani racih olan." Geçerli olan görüş maksudun yani mananın ibare ile ibarenin manaya yeterli olmasıdır. İbarenin yani laftın manaya yeterli olmasıdır. Bu konu keşfül esrarda ki icmiri oradan naklen diğer haşiyelerde aynı şekilde yine keşfül esrardan naklen bu konuyu şöyle anlat. Derler ki racih olan mütekellim konuşan kişi muradını, maksadını, mana dediğimiz o. İfade etmek için kullanmış olduğu şey yani o muradına, o maksadına delalet edecek olan şey lafızdır. Yani kişi maksadını anlatmak istiyorsa muradını ifade etmek istiyorsa, yani bir manayı ortaya koymak istiyorsa, kullanacak olduğu vasıta lafıl. Bunu lafı da yapar. Raciğ olan görüş budur. Geçerli olan görüş budur. Ve derler ki, yani keşful esrarla der ki, burada da alacak onu ama kısaca alacak onu, biz onu biraz daha anlaşılır hale getirmek için nakli, yap, nakli yapıyorum ben Derler ki, Madem ki asd olan, racih olan budur. Yani kişi maksadını ifade etmek istiyorsa lafız kullanır. ve veyahut da işaret kullanılmaz. Racih olan. Bu şu demek değil. ve veyahut da işaret manaya delalet etmez demek değil. Ama an manaya delalet eden nedir? Lafız. Dolayısıyla kişi maksadını lafızla ifade eder. Ve lafızlar da manaları ifade etmede yeterlidir. Noksan değil. Noksan olsa nasıl olabilirdi? Şurada bir mana grubu var. Düşünün 10 bin tane mana var. Şurada da lafız grubu var. 9 bin tane. 9 bin tane lafız grubu. 10 bin mana grubundan 9 bin manayı karşılıyor bin mana muallakta. karşısında lafız yok karşısında lafız olmadığı için biz o manalara bir karşılık bulmak için ne yapacağız Fiile veya işaretikar edeceğiz böyle bir şey caiz değil yani lafızlar manaları mutlaka ne yapar karşılar Hatta Lafuzlar manaları karşılar neden? Çünkü yani onların tabirine, yani mümnelat ekselminen müstamelatdır. <gülüyor> Lafuzlardan manalarda kullanılanlardan daha çok mümnel olan lafuzlar var. Mümnel ne demek? Bir manaya vasıtedilmemiş olan lafuzlar. Yani li an-nümnelat ekselminen müstamelat. Manada iskemal edilen, manaya vaz edilmiş olan lafızlardan daha çok mühmel olan lafızlar. Bunun manası nedir? Bunun manası şudur. Eğer bir mana vücuda geliyorsa, onun için mühmelat dediğimiz lafızlardan hemen bir tanesini alır ona veririz. Şiile veyahutta işarete intikal etmeyiz. Mutlaka onu kullanır. Lafı kullanır. Hatta bunu pekiştirme mahiyetinde, kuvvetlendirme mahiyetinde müteradif lafızlar vardır biliyorsunuz. Eş anlamlı lafızlar var. Ne demek müteradif lafızlar? Bir mana var, o manayı ifade eden iki, üç, dört, beş belki daha fazla lafız var. Bu lafızlara eş anlamlı lafızlar deniyor. Mesela, hayavân-ı müfteriş bir manadır. Bu manayı ifade etmek için bakın üç tane lafız söyleyeceğim şimdi. Leyl, Esed, Gazanfer, bu üç kelime aynı manayı ifade ediyor. Bu da bize gösteriyor ki, lafızlar manaları karşılar. Yani manaları ne yapar? Lafız, bir mana vardır ki karşısında lafız yoktur. Böyle bir şey düşünülemez. Raci olan görüş, lafızların manalara yeterli olmadır. Burada şöyle bir itiraz yapılabilir. Denilebilir ki müşterek olan lafızlar da var Yani bir lafız bir kaç manaya vaz edilmiş. Mesela ayın lafı, 30 küçür manaya vaz edilmiş. Hemen sorarlar size lafız yok muydu da bir lafzu tuttuk 30 küçür manaya koyduk. Madem ki lafızlar manaları karşılıyor neden bir lafza 30 küçür manaya vaz ediyorsunuz? Her bir manaya ayrı bir lafız koyun. Hatta diyorsunuz ki ennel muhmelat ekserum ilel müstamelat. Manaya vaz edilmeyen lafızlar, manaya vaz edilen lafızlardan daha çoktur. Ya e alın onlardan birini koyun. Neden bir lafı birçok manaya vaz ediyorsunuz? Diye bir itiraz yapılabilir. Aslında bu itirazın cevabını dersimiz içerisinde verecek. Kısaca mücben olarak verecektir. Bunun cevabı da şudur her müşterek lafızda teradüf vardır. Nasıl? ispat edelim bir misal ile. Ayın kelimesi kutsuz şen yani gördüğünüz o güneşin kütlesiyle vakt edilmiştir. Müşterek bir lafız. Otur küfür vanası var. Bir tanesi şey de nedir bunlardan? O güneş kütlesidir. Ona vakt edilmiştir. Ayın kelimesi. Ama biz biliyoruz ki o kütleyi ifade eden Arapçada bir de ne var? Şems kelimesi var. Bütün müşterek lafızlarda bu durum söz konusudur. Ne demek istiyoruz şems kelimesi var? Yani hem şems kelimesi, hem de ayın kelimesi o kütleyi ifade ediyor. Yani şems kelimesi ile ayın kelimesi nedirler? Müteradiftir. <Gülüyor> Nerede bir müşterek lafız varsa o müşterek lafının kullanıldığı manada ne vardır aynı zamanda? Onun müteradifi olan başka bir lafız daha vardır. Dolayısıyla bu da, yani itiraz olarak gelebileceği düşünülen müşterek lafız da neyi desteklemektedir? Lafızların manaları karşılayabildiğini ve racih olan görüşünde bu olduğunu ortaya koyar. İyi de biz bu konuya niye girdik? Biz bu konu yaşından gelir. Birinci delil diyorduk ya, teşkil esrardaki birinci delil bu. Neyin birinci delili? İkinci iktisatın. İkinci iktisat neydi? İkinci iktisat, vücud dediğimiz mana sigaya mahsustur. Vücud dediğimiz mana sigaya tasverilmiştir. Ne demek tasverilmiş? Sigayı aşıp da şiir veyahut da işarete ulaşamaz. Vücud Sadece siga'da kalır, siga'da zapt edilir demek. Şimdi vücut dediğimiz manadır. Siga dediğimizde nedir? Lafızdır. Dolayısıyla bu lafızların manaları karşılaması asıl olunca, vücud manasını lafız olan siganın karşılaması da ne olur? Racih olan görüşe göre sadece o olmalıdır. Orada neye intikal etmemelisiniz? Peygamber Efendimiz Aleyhi Vesselam'ın iline veya işaretine intikal etmemeniz gerekir. Onu demek istiyoruz. Birinci görüş, birinci delil bu. Teşhül esrarla. İkinci delilde şu. Malumunu sarkta okuruz. Nasr'an mastarı var. Mastar, kişinin ifade etmek istediği şeyleri tek başına karşılayamadığından mastarda ne üretilmiştir Mazin. Hal, istihbal sigaları türetilmiştir. Madi hal, istihbal dediği bakını türetilmiştir. Yani biz mastar ile muradımızı, maksadımızı, yani manayı ne yapamıyoruz? Sadece mastar lafıyla ifade edemiyoruz. Orada tutuluyor, hemen başka lafızlar türetiliyor. Denilmiyor ki, Madem ki biz nasran, yani masdar ile, bir lafız ile maksatlarımızı ifade edemiyoruz, o zaman ne yapalım? Fiil veya işaretle maksadımızı ifade edelim. Bu şöyle, ya ne yapılıyor? Yine lafla gidiyor. Yani mazi için masara, hal için yansırı, istikbal için seyansırı ne yapılıyor? Küretmiyor. Bu da delildir ki, kişile maksatlarını ifade etmek için neyi kullanırlar? Raci olan nedir? Lafzı kullanırlar. Fiili veya işareti kullanmazlar. İşte bu iki delil, mana dediğimiz vücudun hıdaya kasredilmesinin gerekçeleridir. Şimdi bunları bir okuyalım. Bu birinci bölümü dersin. وَلَاَنَّ الْاَصْلَ ibareti bil maksudi. Asıl yani raci olan nedir? ibarenin yani lafzın maksudu yani manaya yeterli olması. Lafızlar manalara yeterlidir. Biraz önce onu anlattık zaten şimdi yine ibareden de okuyacağız. Yani ennel <gülüyor> lafzı idâvud âlimânen lafız bir manaya vâf edildiği konulduğu zaman ve <gülüyor> bihi ve o lafızla kast edildiği zaman ne <gülüyor> ifadekühû manayı ifade etme kast edildiği zaman fel <gülüyor> afvû râcih olan, geçerli olan nedir? وَفَاعُهُ بِهِ وَفَاعُ الْلَفْزِ بِهِ بِالْمَانَ Lafzın manaya yeterli olmaz. Yeterli olmak ne demektir? Lafız manaya yeterlidir. Bir mana yoktur ki lafız onu ifade edemesin. Bir mana yoktur ki lafız onu ifade edemediğinden dolayı şiir veya işaret devreye girmiştir. Böyle bir şey yoktur. Bunun manası bu. Zaten hakka tefsir olarak getiriyor bunu. Vefahu <gülüyor> lafsın yeterli olması bihi manaya, vada muksurih lafzın noksan olmaması. Neden ancak bu manadan noksan olmaması? Lafsın manadan noksan olmaması demek ne demektir? Tekrar söylüyorum. Yani bir mana vardır da onu karşılayan bir lafız yoktur. Devreye fiil veya bir işaret girmiştir. Böyle bir şey yoktur. E bir şey olacak olursa o zaman lafız ne olur? Manayı ifade etmekten noksan olur. Bu raci olan görüşteyiz. Kesiyagil mazî vel hâli vel istikbali. Mazi hal ve istikbal sigaları. Bakınız keşbul esrar sahibinin ikinci delil olarak getirdiğini burada ne olarak getirdi? Müşebbehü bir olarak getirdi. sonra getirdi. Aslında bu ikinci delil. Mazi hal ve istikbal sigaları gibi. Çok Kısa. Mazi, hal ve istikbal çıkılar. Ne demek bu? İşte biraz önce anlattım. Maksadı ifade etmek için maslar yeterli olmadı. Olmadığından dolayı maden lafı yeterli değil, fiile veyahutta işareti intikal edelim denilmedi. Ya ne yapıldı? Yine lafla intikal edildi. Hal, mazi ma manasına asara, hal manasına soru, istikbal manasına soru. Ne yapıldı o Bu da bir delil. Ve whoa, asıl, yani bu rakip olan, ki neydi o? Lafı ül-i ibarati ibarenin manaya yeterli olması dediğimiz, bu asıl inna mayyetunu ancak gerçekleşir olur neyle bilhacarihi vucut dediğimiz, mananın vakt Nerede? Fihi lafızda, yani siyada, vakt dedilmesiyle gerçekleşir. Bu asıl bu rakip olan şey. Hatta lafuhime. Şimdi biraz önce ibarede gelecek dediğim müteradif lafızlar, ve aynı şekillenmişerek lafızlarla ilgili konu şu aslında. Hatta ne o bu mana anlaşılacak olsa, misalimizde mana vücuttur. Bu vücut anlaşılacak olsa, min gayrihi, lafzan gayrından anlaşılacak olsa. Yani fiilden veya işaretten anlaşılacak olsa mana dediğimiz vücut eyvan lafızdan anlaşıldığı gibi lafzın gayrından da anlaşılacak olsa هو, o lafız olmaz vafiyen bihi manaya yeterli olmaz şimdi bu ibarede vucuk dediğimiz mana lafzın gayrından anlaşılacak olsa lafzın gayrından derken lafzın gayrı olan başka bir lafızdan demek değil eğer o demek olursa o zaman müterakip lafızlar ile lafızların manaları karşılamasında noktanlık var demek olur. Halbuki o demek değil. Bilakis müterakip lafızlarda lafızın manayı karşılayıcı olduğuna, lafızın manaya yeterli olduğunu kuvvetlendiren bir durum var. Yani bir tane mana var, siz ne yapıyorsunuz? 2-3-4-5 daha fazla lafzı kullanıyorsunuz. Demek ki elinizde kullanacak oldunuz. Çok lafızlar var. O zaman bu, lafızların manalara yeterli olduğunu kuvvetlendiren bir durum. Ondan dolayı min gayrihi deki, lafzın gayrı derken o gayrdan maksat nedir? İl veya işarettir. Lafzın dışında il veya işaretten, Vucuk dediğimiz bu mananı olamaz? Anlaşılamaz. Anlaşılacak olursa ne olur? O zaman nafsın manayı karşılaması noksan olur. Noksan olursa ne olur? Kural bozulur. Racih olan görüşü bozmuş olursunuz. Halbuki herkesin kabul ettiği geçerli olan görüş nedir? İbarenin mahsulu yani manayı, manaya vafi yeterli olması demiştim. Belkâtiren an, bak lafız manadan noksan olur. Ve lajûde lo âzârikel asli, bu asıldan racih olan bu görüşten, yani vefaûl ibârati bil maksud görüşünden dönülemez. İlla dârret Ancak dârretten dolayı dönülebilir. Burada dârret olsa dârret ne olabilirdi? Burada dârret ancak lafızların manaları manalara yeterli olmaması olabilir. Yani lafızlar manalara yeterli değil. Biz zorunlu olarak nereye intikal edeceğiz o zaman? Fiile veya işarete intikal edeceğiz ki mana ne olsun? Bir karşılık bulsun diyeceğiz. Burada öyle bir zarret yok mu? Var mı? Hayır yok. Zaten dersin başından beri böyle bir zarret olmadığını anlatmaya çalışıyoruz. Onun için diyor ki Ve Burada bir zarret yok. Zarret yoksa bu râcih olan görüşten dönüşte yok. Davamızı bitirdik. Şimdi gelelim dersin ikinci bölümüne. İkinci bölümü dersin tabi bilgi verelim öyle girelim oraya. Dersin ikinci bölümü gerçi şunu da söyleyeyim bu sezon son dersimizdir şu anki dersimiz. Zaten bir umre programı var. Ondan sonra da başka e, Emr-ül ve diğer işler var. Ancak Ramazan'dan sonra inşallah devam edeceğiz. Allah nasip ederse. Fazla kan inşallah. Burada şimdi girmek bir şey olduğu konu şudur. Bizim bir önceki derste anlatmış olduğumuz üç davamıza üç tane fer'i meşale getirecek. O üç davayı bir kısaca hatırlayalım. Onlardan fer'i meşale getireceklerini bir tanesine getirecek. Bugünkü derse o dağılacak. Neydi üç davamız? Üç davamızdan birincisi emur, hem cem müteşekkil olan emur, lafzı vücuba mahsud. Birinci davamız bu. Ve bugünkü dersimizde bu davaya dair fakri bir mesele okuyacağız inşallah. İkinci davamız ne idi? vücuba kasredilmiştir. Üçüncü davamızda da dediğimiz mana fi'la kasredilmiştir. Onlara da ferdi ele getirecek. Ama o, bu dönemde değil inşallah. Onlar ikinci döneme kalacak. Ama bugünkü dersimizde, birinci dava dediğimiz, Hemze Mimra'dan müteşekkil olan emr lafzı, bunu özellikle söylüyorum, tiga değil demek istiyorum ben. Hemze Mimra'dan müteşekkil olan emr lafzı, vücuba mahsustur. İşte bu demiş olduğumuz birinci davaya, ki iktisat diyor, da, o da iktisattır, doğru çünkü emir lafzı neye mahsustur diyoruz zaten vücuba. Onun bir ferdi meselesini geçireceğiz. Şimdi birinci bölüm. Nedir o? İşte o diyecek felayetunul mendubu me'muran bihi. Mendub me'muran değil. Dediği mesele nedir? Bu davanın ferdi meselesidir. Yani emir lafzı vücuba mahsustur. davasının bunun ne şidir bu ferdi mesele. Şi derseniz ki emr lafzı, hemzem imra'dan müteşekkil olan emr lafzı vücuba mahsustur derseniz şunu da zihninde demiş oluyorsunuz. Netbe mahsus değildir. Yani nedbi ifade etmez. Ama nasıl? Hakikaten. Mecazen zâd-ı dertçini ifade eder. Zâd-ı değil diğerlerini de ifade eder. Ama hakikat olarak emr lafzı vücubu ifade eder. Ona vazgeçilmiştir. Diğerlerini ise karine yoluyla mecazen ifade edebilir. Ama hakikat yoluyla emr laflı sadece vücubu ifade eder. Siz şimdi böyle dediğiniz zaman emr varsa mehmurumbih de vardır. Emr vücubu ifade ediyorsa vazif mehmurumbih 'dir. Emr net bir ifade etmiyorsa ki bize göre etmiyor o zaman menduk bir olamaz. Oldu mu? Emir bice göre vücuba mahsus mudur? Evet mahsustur. Emr vücuba mahsus ise vacib mehmurun bihtir, mencub mehmurun bihtir olamaz. Bu ıhtılaflar var, onlara gireceğiz biraz sonra. Şimdi bunu bir söyleyelim. Sümme ferra'a alâ kebni'l murâdi bil emr huvel vücûb. Sonra, musannı, emr lafzıyla, emir derken enceb-i imrâdan müteşekkil olan emir ile muradın, yani kast edilenin olması üzerine fer'i meşale getirilir. Nedir o? Hüval vücub. Vücub. Emr lafzıyla murad nedir? Kast edilen nedir? Vücub. Onun üzerine bir fer'i meşale getiriyor ki onu okuyacağız biraz sonra. Ve alâ kullu mine'l iftisâsıyn. İki iftisâstan her birine de fer'i meşale getirecek. O iki iftisâs neydi? Siganın vücuba, vücubun sigaya kast edilmesi. İki iftisâs bu. Fer'an her birine birer karan getirecek. E işaret ila farzı birinci far'a işaret etti. Yani birinci farz dediğimiz ne gibi? Emir lafzu ila kasd edilen nedir? Vücuttur. Yani emir hakikaten vücubu. Ne gibi mebaha değil demek. İşte ola şimdi farklı mesele getiriyor. Diyor ki Madem ki emr lafzı vücuba mahsustur, öyleyse felayet olur. El-mendubu me'muran bihi. Öyleyse mendub me'murun bih olamaz. Hakikaten de olamaz. Biraz önce şöyle söyledim. Çünkü siz diyorsanız ki emr vücuba mahsustur, vacip me'murun bihtir. Emir varsa me'murun bih var. Peki me'murun bih ne? Emir vücuba mı? O zaman vaciptir me'murun bih. Emir mucuba maksuttur. Ne gibi hakikat değildir diyorsunuz? O zaman menduk la murun bir değildir demiş oluyorsunuz. Tabii mesele olarak o geliyor ki bunu ihtilaflı bir konudur. O ihtilafları gündeme getirecek, delilleri getirecek, delillere vesile yapacak. Bakınız. Ya lemna nahum ihtelefu fi enne nebha hal huwa eydan muradun ki, "Enhem ihtelefu. Hususları ihtilaf ettiler. Hangi hususta?" فِي أَنَّ النَّدْبَ هَلْ هُوَ اَيْضًا مُرَدٍ بِي Nadib, Nedim? Vujud gibi eydan yani. Emir ile kast edilendir. اَنَّ النَّدْبَ نَدِبْ هَلْ هُوَ اُنَدِبْ Eyvan Vücubta olduğu gibi muradın bilen emir lafzıyla kast edilendir. Emir lafzının yaktası ve وَهُوَ الْوُجُبُ Bunu geride söylemiştim emrin muradı, hatta murad kelimesinin hu hu'ya ızafeşinin ye etna mülâbeşe olduğunu söylemiştik. Yani muradu derken el muradi bil amr mütekellimin emir ile muradı. Yoksa emir lafzının murad olmaz. <gülüyor> mütekellimin emir lafzıyla kastettiği vücuttur bunu geride söylemişti. Dolayısıyla şimdi ıstilaf edilen nokta hangisi emir lafzı hem de mı teşekkin olan emir lafzı vücutta hakikat olduğu gibi nedif'te de hakikat mıdır? O emir lafzıyla kast edilen midir nedif? Ya ne demek o? Onunla kast edilen midir? Ne demek? Emir lafzı vücutta hakikat olduğu gibi nedif'te de hakikat mıdır? İhtilaf var. Bazıları demişlerdir ki vücutta hakikat olduğu gibi nedif'te de hakikattır. Ve iki tane demir getirmişler. Bizim görüşümüz ise sadece vücutta hakikattır, nedipte mecazdır. Diyeceğiz ve onların getirmiş olduğu iki delili de ne yapacağız? Delil olamayacağını ortaya koyacağız inşallah. Bakalım. Emr lafzıyla vücut murat olduğu gibi nedipte murat mıdır Emir lafzıyla vücub murad olduğu gibi netbin murad olabilmesi nasıl olabilir? İki şekilde olabilir. Ben yekun diyerek buy, tasviriye getiriyor. Bu iki şekli bize beyan edecek. Nasıl olabilir? Ne nasıl olabilir bilir? Emir lafzıyla vücub murad olduğu gibi netbin murad olması nasıl olabilir? Ancak şöyle olabilir. İki şekilde olabilir. Biri ihtiraki lafzi ki ihtiraki manevi. Onun için diyorum ki ben yekûne müştereken beynahu ve beynel icâh, ucum yani. Ben yekûne, bu emr lafzının olmasıyla, ne olması müştereken beynahu, beynel neddi ve beynel icâh. Ne demek istiyor? İçtirak-ı lafzî demek istiyor. Yani siz, emr lafzının, Hemze'l-Yimra'dan müteşekkil olan emr lafzının Mucukta da hakikattır, nedipte de hakikattır. Nasıl diyebilirsiniz? Dersiniz ki bu emr laptı, bir vadorla. Mucuk vador edilmiştir. Başka bir vadorla nedber vador edilmiştir. Buna itiraki laptıydı. Ya böyle olur, veya hatta manen, veya manen müşterek olur. Ne emir laptı, nerede manen müşterek? Mucuk ile nedip manen müşterek olur. Manen müşterek nedir? Manen müşterek demek. Bir lafsa öyle bir mana veriyorsunuz ki o mana altında başka bir şey var mı? Mesela buradaki emr lafzına tutar da mutlak talep içindir dersin. Biz onu demiyoruz. Biz diyoruz ki Emir nedir? Talebi cazim içindir. Teshir talep içindir diyoruz. Ama siz tutar da emir kelimesine mutlak talep içindir der. O mutlak talebin altında bir bir racih iki talebi cazim var derseniz ne yapmış olursunuz? İstiraki manevi ile emr lafzı hem vücutta hem de nedipte hakikat olmuş olur. Neden? Çünkü siz emir mutlak talep manasındadır deyince mutlak talebin altında vücut manası da var, nedip manası da var. Vücut manası var mutlak talebin altında nasıl? Vücut talebi cazim demektir talebin altında o var. Nedip manası var. Nedip ne demektir? Talebi radih demektir. Yani fiil tarafı tek tarafına tercih edilendir diyorduk ya. Talebi radih demektir. Mutlak talebin altında o da var. O zaman emr lafzı hem buçukta hem nedipte ne olur? Hakikat olur. Nitekim bu usulcüler böyle irtilaf etçeler de hiçbirisi iştiraki lafzıydan bahsetmemiştir müşterektir diyenler de iştirak maneviden bahsederek bunu söylemişlerdir. Bu inşallah önümüzdeki dönemde okuyacağımız konulardan bitişir. Gelecektir vahis olarak. Ben yekûne müştereken beynel ve beynel icâd laf-sele böyle yani laf-sele manen nedip ile icâd arasında yani vücub arasında müşterek olarak ne diyebiliriz? diye biliriz ki ama lafzı vücutta hakikat olduğu gibi mebitte de hakikattır derler. Deriz ki hatta yekun el hakikaten. O zaman menduk ne olur? Hakikaten mekmurun bir olur. Tıpkı vacibin hakikaten mekmurun bir olduğu gibi mendub da, da olur o zaman hakikaten mekmurun bir olur. Bu bir görüş. Evla ha, dur, bir bölümü atladım ben. Mevrurun bir hakikatı ve inkar ettiği siğatı mecaz enfesi. Siğat nedibde mecaz olsa da mevroun bir hakikat olabilir. Bu ne demektir? Siğat mendubda mecaz olsa da mendub hakikate mevroun -um bir olabilir. Ne zaman? eğer şirk tutar iştiraki lafsi veya iştiraki manevi ile emir lafsını hem vücutta hem nedifte hakikat yaparsanız bu gerçekleşir ama siga, siga ayrı biz nereden bahsediyoruz Ona hep söylüyorum hemzem imradan müteşekkil olan emirden bahsediyoruz bakınız hemzem imradan müteşekkil olan emir vücutta hakikattır de hakikattır bu iştirak yoluyla deseniz dahi emir sigası nedifte yine mecazdır. Vücub da ama yine mecazdır. Neden? Çünkü biz bir önceki dersimizde okumuştuk ki üç tane dava var demiştik. O üç davadan birin kişi belli hem de bir muradan bir teşekkil olan emir lafı vücuba bakmıştır o Ama ondan sonra biz demiştik ki siga vücuba kasr edilmiştir demiştik. Bunun manası ne? Eğer siga vücubun dışında, nedir gibi, ibaha gibi, tevakuf gibi, diğerleri gibi bir yerde kullanılıyorsa o hakikat olamaz, mecad olur. Çünkü kasır bunu gerektiriyor. Kasır demek ne demektir? Siga vücuba kasvedilmiştir demek. Siga vücutta kalmıştır. Vücubu aşamaz vücubu aşıp da netbe ve ibahaya hakikat yoluyla ulaşamaz. Mecaz yoluyla ulaşıp zaten. Bunu da söylüyor zaten. Mecazem değil. Oldu mu? Ve inkaneti sigatü mecazem fil netbi. Fil mendubi Her ne kadar siga mendubda mecaz olsa da ama iştiraki lafzı veya iştiraki manevi ile ne diyebiliriz? Emr lafzı. Sigadan bahsetmiyorum. Emr lafzı hem vücutta hem nebitte hakikattır. Dolayısıyla vacip meğurum bih olduğu gibi da meğurum bih deniyor. <gülüyor> evla evla nedir? Geriye dönecek olursak hem şimdi demiştik ki i'lem ennehum yahtelefu fi ennen nedbe hem huve eydan muradun bil amur emirle vücud gibi nedipte kastedilen midir evlad? Yoksa kastedilen değil mi? Evlâ derken <gülüyor> evlâ yekbûlün nedb bil amr yani bilafz-ı l-amr hem de mimrâdan bir teşekkil olan. Değil midir? Zaten bu iki görüş. Amr lafzı vücud ve nedipte hakikat mıdır? Her ikisinde? yoksa sadece vücud da hakikat nediplemecaz mıdır? Şimdi söylüyorum. Ve el Kadi Abu Bekir ve cemaatin ilan etmedi. Kadi Abu Bekir ve bir cemaat birinci görüşü benimsemişler. Dehebe benimsemi demek. İlahiyle kullanıldığına bak. Birinci görüşü benimsemişler. Birinci görüş neydi? İştiraklapsı veya manevi ama onlar da manevi istiraktan bahs yapıyorlar. İştirak manevi ile amur hem budupta hem nedip de hakikattır diyorlar ve iki tanıt getiriyorlar Niye ki hey? İki gerekçeden dolayı. En böyle birinci gerekçe şudur. En-mendübe taat-u <voix> Doğru. Biz daha bir şey söylüyoruz. İcma'nın. <gülüyor> mendub nedir? Taattır. Yani itaat etmektir. Mendub itaat etmekti. Bir kişi mendub olan bir şeyi yapıyorsa itaat etmiştir. Mesela fettubuhu. <gülüyor> yani zaten da yaptın. Ayet girmiş o. Alışveriş yapıyorsunuz. Biri diğerine borçlanıyor. O borcu, zamanın, ödeneceği zamanı, miktarını yazmak nedir? Menduktur, pektubu. Oradaki emir nedir? Nedir içindir. Oradaki emir ne içindir? Nedir içindir. Peki kişiler yazarsa ne yapmış olur? İtaatta bulunmuş olur. Dolayısıyla menduk nedir? Taat. Tamam. Mendukun taat olduğunda ikma var. Yani bu görüşü savunanlar ki, biz bu görüşü savunmuyoruz. Ama mendubun taat olduğu, itaat olduğu konusunda biz de aynı görüşteyiz. Kıyas yapıyorlar şimdi, bakınız. Yani, emr lafzı, vücub ve nedipte, hakikattir diyenler kıyas yapıyorlar şimdi. Biz bu kıyasın, suhrası, kübrası var, kübrasını nefk edeceğiz Cevap verirken neyi nefk edeceğiz? Kübrasını nefk edeceğiz. Kıyas ne burada? Kıyasın suhrasını okuduk şimdi. Nedir o? Diyor ki, El-Mendûbe ta'atın. El-Mendûbu taat? Ve kullu ta'atın şi'lül-me'muridih. O zaman El-Mendûbu me'murun bir çıkar sonucu olarak. Kıyasdan bu çıkar. Ama biz bu kıyastan neyi bertaraf edeceğiz, kabul etmeyeceğiz? Kübra'yı kabul etmeyeceğiz. Yani kullu ta'atın şi'lül-me'muridih. Bunu kabul etmeyeceğiz. Biraz sonra bunu da ispat edelim. El-mendub taatü icban. Mendub icma ala itaattır. Ve taatü işte bu kübradır. Lampar istırak içindir yani. Ve kullu taatinden diyor ve taat ta diyor. Ve taatü taat edilür mekûrü bihi. Mekûrü bihi yapmaktır. Suba kübra Neticeye ne çıkıyor buradan? El-mendubu fi'lül Yani çıkıyor. Bu birinci delil. Ama biz bu delile cevap vereceğiz. İkinci delile İkinci delillerde şu, esani. ikinci gerekçe ittifak-ı ehlil lugati, lugat ehlinin ittifak etmesi, lugat ehli ittifak etmiştir diyor. Kim diyor bunu? Bu görüşte olanlar. Neydi görüşleri? Emr sigası, vücub ve, e, ve nedip de nedir? Hakikattır iştirak yoluyla diyorlar. Gerekçe olarak da diyorlar ki, ittifak-ı ehlil lugati, lugat ehli ittifak etmiştir. Nevzana, ala annen amra, ila amri ve amri Lukat ehli, emir, bu bahis konusu olan emirden maksat yaralı. Müşemmel emirdir ha, bunu söyleyemiriz. Hep biz emirden maksat hemde mimra diyorduk, ama buradaki emirden maksat nedir? Müşemmel emirdir. Yani yaralı bunu biraz sonra açıklayacağım size cevap kısmında inşallah. Emir. Diyorlar ki onlar, emr, lügat ehli ittifak etmiştir ki, emir yani tiga, yani kasimu ila emri icabin ve emri nedbin. Emri icab ve emri nedif. Yani vücuk ifade eden emir, nedif ifade eden emre kısımlanır diyor. Kim diyor bunu? Lugat ehli usulcüler değil ha, lügat ehli söylüyor. Ve mevridül kısmeti, kısmetin varit olduğu yer. Mesela, el kelimesi, ismun, fi'lüm ve harf. Ismun ve fi'lüm ve harf. Kelime üçtür diyorum. İçin harf. Burada için fi'l harf ne? kısımla Nevridül kısme ne? Kelime. Çünkü kısmetin varit olduğu yer kelime oldu öyle değil mi? Ha. Burada da diyor ki şimdi bu görüşü savunanlar Nevridül kısme, emir değil mi? Evet emir. Lukat ehi ittifak etmiştir ki emir. mevridül kısma olan emir. Emri icaptır, emri nedimdir. Bak bunda ittifak var diyor. O zaman mevridül kısma zorunlu olarak bu ikisinde müşterektir çıkar. Aynen kelimede olduğu gibi. Kelime nedir? İsim değil, harptir. Mevrudül nedir? Burada kelime. O zaman kelime zorunlu olarak isimde değil de ve harpte nedir? Müşterek. Onun için diyorlar ki ve mevru dil kısmeti müşterekün mevru dil kısmen Dolayısıyla video olarak ne demiş oldular? Emir lafzı ne no, nedir emir lafsı? öyle öyleyse emir lafsı da öyle demek istiyorlar ha ikinci cevap ikinci e, gereklilerinde. Emir lafzı iştirak rahatla müşterek olarak işte rahat lafsı veya manevi olarak ki manevi daha çok tercih ediyorlar ama ikinci gerekliler nereye kaydı lafza, da, lafza kaydı nedir? vücub ve nedipte hakikattır. Şimdi emr las, vücub ve nedipte hakikat olunca o zaman vacip mekmurum bih olduğu gibi, menduk da ne oldu? Mekmurum bih oldu. Bunların görüşü mü? Şimdi bunlara cevap verelim. Ve cevabı anil evvel. Birinciden cevap veriyoruz. Birinci neydi? Birinci gerekçeleri. Ennel menrube taatun ve taatu fiyalül mekmuribihim bu, bu kıyattan sonuç olarak ne çıkıyordu? el mendûb bu Memmur'un bir çıkıyor. Cevap veriyoruz, diyoruz ki ve cevabı anil evvel birinci gerekçeden cevap ennehu bu birinci gerekçe inne mahiyetim ancak tamam olabilir. Neye göre? Allah rak'i men yec'alü emara ni cadim evir racih Bir kişi diyorsa ki emr lafzı Mutlak talebe vat edilmiştir. Mutlak talep altında talebi cazim var. Talebi râcih. Talebi cazim vücuttur. Talebi râcih ise nediktir. Dolayısıyla emir raflı hem vücutta hem nedikte nedir? Hakikattır. Böyle diyene göre o zaman siz diyebilirsiniz ki şunu diyebilirsiniz o zaman. Biz demeyeceğiz onu tabii. Ama siz diyebilirsiniz. Bu görüşte olanlar şunu diyebilirler. Derler ki, o zaman e, ta, e, ''Kullu taatî mehmurun biht'' diyebilir onlar. Her bir taat mehmurun bihtir diyebilirler. Neden? Çünkü, mendubun taat olduğunu biz de kabul ediyoruz. Ama biz neyi kabul etmiyoruz? Biz şunu kabul etmiyoruz. Biz emara, hemzem mimradan müteşekkil olan emr lafzının talebi, mutlak talebe vaz edildiğini değil, Sadece hucuba edildiğini kabul ediyoruz. Sadece hucuba vaz edilince emr, emrin olduğu yerde mekmurum bih var. O emir sadece hucuba edildiğine göre vakit memurun bih olur. Mencub ne olamaz? Memurun bih olamaz. Ama tutan da biri derse şey ki o diyenler zaten bu görüşü savunanlar onu söylüyorlar. Kendilerine göre delil tamam olabilir, ama onların bu delili bizi izdah etmez, izdami bir delil değildir. Biz onu kabul etmek zorunda değiliz. Onun için diyor ki inmayetim mu gerekçe ancak tamam olabilir. Allah rahim engele ama hemde imraadan müteşekkin olan emri kılana göre. Niçün talebin gazmeyi ve radih, istiraki manevi ile talebin gazim ki vucudu, talebi radih ki nedipdir. Onun için kılana göre olur. tamam olur bu delil. Ramman ra'i men yaqsuhu bil jazim halabi ramman ala ra'i emri khas kılana göre neye khas kılıyor emri bil jazim bil halabin jazim yani emir lafzı talebi jazime mahsustur diyen gibi biz onu söylüyoruz. talebi jazim nedir vücubtur emir lafzı vücuba mahsustur diyene göre ise fekeyfe yukellamu en kull qa'ati shudul makmur bihi Ta'atı'ya dikkat ediniz. فَكَيْفَ يُشَلَّمُ Nasıl teslim edilir? Nasıl kabul görür? Ne nasıl kabul görür? اَنَّكُلَّ taatin شُعْلُ الْمَأْمُرِبِي Kübra idim değil mi? Deminki kıyasta kübra idim. Bak onu nef ediyor. Kabul görmez. Eğer emr lafzu vücuba mahsustur derseniz o zaman her ta'at mekmuru bihi yapmaktır demez o kişi. Ta'at mendubun taat olduğunu kabul ediyoruz demiştik. O zaman biz nasıl deriz burada? emme kulle taatin mekmurun <gülüyor> bih demeyiz. Ya emme kulle taatin şe'lül mekmuri bihi vel mendubi ileyhi deriz biz. Mekmur bih yapmaktır diyerek taatın altında vücubu alırız. Mendubi ilahi yapmaktır diyerek taatın altında nezbi alırız. Biz bu ifadeyi böyle kullanırız. Şöyle kul anlayın. En kul Dersek hata etmiş oluruz. Çünkü mendub da taattır. O da makmuru bihi yapmak olacaktır o zaman. Eğer her taat makmuru bihi yapmak ise, mendub da taat olduğuna göre mendubu yapmak makmuru bihi yapmak olacak. Biz onu demeyin. Biz ne deriz o zaman? En kul taati fi'l-makmuru bihi vel mendub Oraya memurun biri neyi de ekleriz, mendubu ileyhi de ekleriz. Böyle yapar böyle, bizim görüşümüzde olan böyle yapacak. Onun için görkite kereybe ücellemu nasıl kabul edilebilir? her taat memuru bihi yapmaktır. Mendub olan taat memuru bihi yapmak değildir mi Mendub olan taat neyi yapmaktadır? Mendubun ileyhi yapmak. Dolayısıyla fiyat yoluyla getirmiş oldukları delilin şubra'sını meslederek ederek ortadan kalkmış oldu. Ve taatu indehu indehu ala man yahuffuhu bi talibin Eğer emr hemze'm imradan müteşekkil olan emr talibi cadi'me mahsustur diyorsa işte ona göre taat fe'lül me'muru bihi ev'l mentubi ileyhî me'murun veya mendubun ilahi yapmaktır. Ne ta, her ta. Hani biz diyoruz ya, onlar dikkat ederseniz gerekçelerinde icma ifadesini kullandılar. Mehmur mendub taattır icmaen denilir. Bu doğrudur. Doğruydu. Doğrudur da dedik onu bana. Bir şey göre de mendub nedir? Taat. Nitekim fektubu emri nedip içindir yazmak mendubtur. Kişi, borcu ve vadesini yazarsa ne olur? İtaat etmiş olur. Bize göre de bu böyledir. Doğru menduk taattır. Ama ondan sonra kıyatı yürütürken bu suhra idi. Yani el menduk taatın suhra idi. Ondan sonra kullu taatin fi'il mehmurubih derseniz bu doğru değil. Bize uymaz. Niye bize uymaz? Çünkü bize göre taat, vakibi de içerisine alıyor, Mendubu da içerisine alıyor. Şiir, kullu ta'atin fi'lül me'muri bi' derseniz bize göre sadece vacibi yapmak demek olur bu. Mendubu yapmak demek olmaz. Halbuki mendubu da içerisi lazım. O zaman biz ibaremizi kullu ta'atin fi'lül me'muri bi'hi evil mendubi ileyhi Yani bu ta'at ile kastediyorum diyor neyi? <gülüyor> مَا تَعْلَقَ بِهِ ifan ve icab اِيجَادْ اَوِنْ نَدِرْ veya nedip için olan if'al sigasının taalluk ettiği ta'at dediği, icat veya nedip için olan if'al sigasının taalluk ettiği akil mutfalanı. İf'al sigasıdır, vücut içindir, neye taalluk etmiştir? Vacip olur değil mi? Vacip dediğimiz şey o. Veyahut da fettü'uhu. İf'an sigasındadır. Ve neye taalük etmiştir? etmiştir? Nedip için olan if'an sigasıdır. Ve taalük ettiği şeyi kastediyorum. Taalük ettiği şeyle yapmak. İşte o itaattır. Namaz kılmak itaattır. Burada taattan kastettiği de odur yani. İcat veya nedip için olan siganın... İcat veya nedir için olan Sivan'ın taalluk ettiği şey, akim ustalatı nedir? İcat için olan ifhan Sivan'sıdır. Neye taalluk ediyor? Neye taalluk ediyorsa işte o taattır. Namaz kılmaktır. Hektü buhuda da neydi? Yazmak. İşte. Vanittani ikinciye cevap veriyoruz şimdi. İkinci olarak ne demişlerdi? Lugat ehli, emri, emri icat ve emri nedip diye kısımlandırmışlardır. Nevrudür kısme ise nedir müşterektir. Dolayısıyla emir lafzı icat da yani vücud ve nedif de nedir? Hakikattır müşterek lafız olarak demişler. Cevap veriyoruz. Diyoruz ki, ennehu bu ikinci ve innem ayetim tamam olur bu ikinci vecih. Hangi durumda? Levkâne muradu ehlin lugati. Lugat ehlinin maksadı olursa, kast etmiş olduğu olursa, ne olursa taksime maiyutla faalihi'l-emr hakikaten inde'l-usuliyyin oriyomdaki rica. Usulcülere göre emr lafzının ıtlak-ı dilini taksir. Emr lafzının hakikaten ıtlak edildiği neydi? Sıra. Emr lafzının hemzem-i imradan müteşekkil olan emr lafzını Hakikaten iftah edildiği mutlucülere göre nedir? Sıga. Zaten biz bunu söylüyor. Emir lafzı nedir? Sıgada, şikayet iftah ediliyor. Yani sıgada hakikattır diyor. Bunu herkes kabul ediyor. Emir lafzı sıgada nedir? Hakikat. Ama vücutta, nedipde, ibaha da orada iftah var. Ama sıgada hakikattır. Bunu herkes söylüyorlar. Usulcülere göre emir lafzının mutlak edildiği yani sıhhatın taksimini eğer ehli kastediyorsa kast ediyorsa, kime göre usulcülere göre levkana murad ehli ehl maksadı ise ne ise taksime emri hakikaten il Usulcülere göre emir lafzının hakikaten mutlak edildiği sıhhatı taksim ise öyleyse eder. O zaman tamam olur doğrudur. O zaman ne olur? Getirmiş oldukları değil, tamam olur. Yani ehli lugatın taksimi, usulgülerin sigayı taksimi ise sorun yok dedikleri doğrudur. Ama öyle değil Lugat ehli sigayı taksim ederken usulgüler gibi düşünmez. Daha açık bir ifadeyle İzmir'de bu ifadeyi görürsünüz. Usulcülere göre olan emir sigası ile lügatçılara göre olan emir sigası arasında onun husus vardır. Usulcülere göre olan emir sigası sadece vücubu ifade eden emir sigasıdır. Ama lukatçılara göre olan emir sigası net bir ibahi, tacizi, tahkire hepsini içeriz. Dolayısıyla lügat ehli, emri, emri icab, emri nedir? Eksip söylediniz. Orada 16 çeşit emri onun altına koyabilirsiniz. Çünkü lügatçılar, nahibcilere göre emir sigasını taksim ederler. Usulcülere göre emirden vahit yapmazlar. O sigayı taksim bile etmezler. Onun için diyor ki burada nevkâne Murad ehli ehlil taksim-i mâ yüptaf hakikaten sorun yok. Dediğiniz doğru. Ama veli ise kezalip böyle değil. Ehli lukat lugat göre emir lafzının hakikaten ıplak edilmiş olduğu sigayı taksim etmiyorlar ki Ben muraduhum bilaki ehni lukatın lugatın muradı maksadı taksim-i sigatim tükemmâ emran inden muhakdi. göre emur diye adlandırılan sigayı taksim ediyor onlar. Usulcülere göre emir diye adlandırılan sigayı değil. Fiyeyi manen kânet bu siga hangi manada olursa olsun, icat, nebif, ibaha, tevakkuf, ne olursa olsun fark etmiyor onlara göre. Bi delil-i taksimihim el-emr <gülüyor> ile icabi vel-nezbi vel-ibahati ve gayri. 16 tane sayın. Biz biliyoruz ki ehl lugat, sigayı, emir sigasını taksim ederken, usulcülerin görüşünü dikkate almamış, nahilcilere göre taksim yapmıştır. Ve demiştir ki, emir. O şiha, ne içindir? Vücud, nedir ibaha, tevakuf, taadiz, tahkir, hepsi, o halkanın hepsi demiştir. Nedir onlar? min مَا لَا نِذَا عَفِيَمْ مَهُ Hakikaten, ki onlar hakikaten mekmurun bir değiller. Bu hususta bir münazama yok. Bakınız, nedbin ve ibahanın, vücut nedir ibaha, tartışma bu üçü üzerinde emr lafzı, vücutta mı hakikat, yoksa vücut meditte mi hakikat, yoksa sadece meditte mi hakikat, yoksa sadece ibaha mı hakikat? Tartışma bu üçü üzerinde. Diğerleri üzerinde zaten tartışma yok. İmmâ lâ nîdâ dediği o. Yani taciz için olan emirde veya da diğerlerinde Sihanın oradaki iş cemali nedir? Mecan'dır. Bu usta tartışma bile yok. Usulcüler arasında tartışma yoktur ha. Ama lügatçılar o cihete usulcülerin cihetinden bakmıyorlar ki meseleye. Lügatçılar rahipciler açısından bakarak emr, em, emir tigasını, tigayı ne yapıyorlar? taksim ediyorlar. İcaptır diyorlar, nediftir diyorlar, ibahadır diyorlar, tacizdir diyorlar, takdirdir diyorlar da diyorlar. Hepsi söylüyorlar. Dolayısıyla böyle bir delil getirilemez. Ondan sonra da müşterekledir öyle bir şey olamaz. Nima la nizâati, onu layt bîmâmûr mihâ hakikat. Bekir, benim görüşüm. Ve zehben kâlîyü el jasat, ve şemt el aîmet el sarâcîyü, ve sabr el İslam Yusuf Yusur, ve muhakîtûn mîn ashab benim semîştirleyi hakikaten mâmûr mih değildir. Bizim görüşümüz. Niye? kana kolay tarafı kaldı. Eğer menduk mecburun biri olsa idi ne kanet ettiğin O zaman mendubun terkinin mafsiyet olması lazım. Hiç kimse mendubun terkinin mafsiyet olduğunu söylememiştir. Eğer siz menduk mecburun biridir derseniz, nasıl ki vakit mecburun biridir, terki mahiyettir o zaman mendubla mecburun biridir derseniz terkinin mahiyet olması lazım. Nereden biliyorsun? Kalallahu Teala, Mevla Teala buyuruyor, Bismillah, -e emrime emri asi mi oldun? Emre muhalefet neyi gerektiriyor? İsyanı gerektiriyor, asi olmayı gerektiriyor. Asi olmak da azabı gerektiriyor. Dolayısıyla menduk, mehmurun bihtir derseniz, emr kavramının altına girer, mehmurun bir olur, aynen vakit muamelesini görmüş gerekir. Halbuki onu kimse söylemiyor yani mendukun terkinden dolayı ne kişinin ati olacağı, ne de ahirette azaba şöyle çarptırılacağını söyleyelim. فَالْمَفْرُوُفْ مَنْدُوبَنْ يَكُنْ وَاجِبًا Şimdi bu felmefruut, neyin fel'i meseleci? لَوْكَانَ مَنْمُرَنْ بِيهِ لَكَانَ تَلْكُونَ مَاطِيَةً Me'murun bih olsaydı menduk, fel'i mâsiyet olurdu. E felmefruut, burada takdir edilen menduk me'murun misdir diyorlar ya, o ise fel takdir edilen, mendûben mendûk olarak takdir edilen, ikunu vaciben, vacip olması gerekir. Bu birinci gerekçe Halbuki vacip değildir malumlu. Ayrı şeyler. İkinci gerekçe, vele emnes şivâke mendûk. Misvak kullanmak nedir? Mendüktür. Bir adam misvak kullanmayı terk etti diye azaba çarptırılır muhay? Şevap alamaz aynı bir şeydir. Ama azaba çarptırılmaz. Vacibi terk etti denir mi? Hayır, denemez. bu terk etmiştir. Leyse bir mehmurin bi mehmurin bih. Dolayısıyla misvak kullanma mehmurun bir değildir vacip gibi. Niye li kavli aleyhisselam? Çünkü Peygamber Efendimiz aleyhisselatu vesselam buyuruyor. Levlâ nekûk âlâ umbeti lâ mâtun bişivâk. Ümmetin üzerine üzerine meşakkatli olmayacak olsaydı onlara misvak kullanmayı emrederdim buyuruyor. Meşakkatli olmayacak olsaydı, misvak kullanmayı emrederdin. Demek ki misvak kullanma emredilmemişti. Misvak kullanma mekmurun bihte değil. Bu <gülüyor> çıkıyor buradan. <ha. gülüyor> Ve yudan ayrıca el -menduk, la meşakkat eti, mendûkta meşakkat diyor. Ehe, mendûk mekmurun bihtir derseniz, onda meşakkat var demektir. Peki, mendûkta meşakkat var mıdır? Hayır, yoktur. Niye yoktur? ''Çünkü talebi cazinmiyor. İlla yapacaksınız.'' diye bir ifade yok mektupta. Yaparsanız iyidir. Ama yapmasanız da bir şey ''Ve fil me'muri meşakkatun.'' Halbuki me'mur olanda ne vardır? Meşakkat vardır. Neyle bir hadis? Hadis ile. Me'mur olanda meşakkat var. Hadis ona delim. ''Lewlâneşşukkâ'lâ ümmetillâ emartuhun bisivâki.'' Ha demek ki emvelerse meşakkat olacaktı. Me'murun bizde ne var? Meşakkat var mendukta meşakkat var mıdır? Hayır, yoktur. Dolayısıyla menduk me'murun bih değil. Çünkü tabi sabit davamız var. Vâlem, ennel imâne fâhâl İslam, iman imân fâhûl-i işlâm ve'ylem yusarrâk bi kevnil mendûbi gayre me'murun bih, menduk me'murun bih olmadığı sarahaten ifade etmemişse de fâhr-i işlâm lâkinnehu Fakat mendukun me'murun bih olmadığı fâhr Fuhime min kelam. fahru i̇slamın kelamından anlaşılmaktadır. Nerede? Fih mevâdâ. Birçok yerde bu anlaşılmaktadır. Sarayken bu ifade yok ama biz onun kelamını yani kitabını okuduğumuz zaman anlıyoruz ki fahru-l-İslam'a göre de menduk mekmurun bir değildir. Yeşhedü bihî buna şahittir. Mendukun mekmurun bir olmadığına fahru i̇slama göre ne? Tetebku'u kelamihi, kelamını araştırmamız, incelememiz buna şahittir. İncelediğimiz zaman bunu görürüz. فالحمد لله رب العالمين ما بلغ من ذكية دونك ذكر حتى نجس عقاصاتنا إن شاء الله بين جوامده.